Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve Ba'd. Muharremattan bahsediyorduk. Yani e, evliliğin sahih olmasının iki tane şartı vardı demiştik. Bir tanesi şahitler olacaktı. İkincisi ise kadının erkek için evlenmeye mahal olması gerekirdi. Yani mahremi olmayacaktı, Süt kardeşi olmayacaktı, sıhriyet vesaire gibi arada bağlar olmayacaktı. E, bu da şarttı evlenmede şarttı. Peki e, bu muharremat yani e, haram kılınan kadınlar erkeklere evlenmeleri haram olan kadınlar kimlerdir? Şerhe bakarsanız, fel muharrematu bil karabeti, sebatu enwa'in akrabalık yoluyla akrabalık yoluyla haram kılınan kadınlar yedi nevidir diyor. Orada el ummahatu in aleune yukarıya doğru ne kadar giderse anneler diyor. Neden anneler diyor? Yukarıya doğru çünkü ayet kelime de hurmet aleikum ummahatu ifade am olduğundan ummi olduğundan dolayı hem kişi kendi annesiyle evlenemez hem yukarıya doğru hiçbir anneyle yani ninesiyle ninesin annesiyle evlenemez. Walbanat u in safene ayet kelimede Kerime'de وَبَنَاتُكُمْ buyurmuştu Kızlarınız aşağıya doğru cemi olduğunda an bir ifade olduğundan dolayı hem kişi kızıyla evlenemez kızının kızıyla da evlenemez. Yani hızlı geçiyorum. Ee, hangi cihette olursa olsun kız kardeşiyle evlenemez. Ee, hala ve halat burada teyze anlamında teyzeyle evlenemez. Ee, halayla evlenemez. وَبَنَاتُ ahi Kardeşin kızlarıyla evlenemez. Kız kardeşin kızlarıyla evlenemez. Bütün bunlar nedir? O haramattır. Delilimiz hurrimat aleykum ümmahâtukum ve banâtukum diye başlayıp devam eden ayet-i kerime. Efendim bunlar akrabalık yoluyla haram olan kadınlardı. Erkek bunlarla evlenemez. İkinci paragrafta ise وَالْمُحَرَّمَاتُ sıhriyeti اَرْبَعَةٌ Sıhriyet yani hısımlık yoluyla haram olan kadınlar onlar ise dört tanedir, dört ta yani dört sınıftır onlar, onlardan bahsedecek. Bir tanesi nedir? Eşinin annesidir. Ee, yani onunla evlenemez. Eşinin annesiyle evlenemez. Ee, başka kiminle evlenemez? Ee, o eşinin kızıyla da evlenemez. Yani bir kadın aldı. O kadın başka bir adamdan kızı vardı. Eğer o kadına duhul ettiyse onun kızıyla da evlenemez. Buna rebibe diyorduk. Rebibe. Anneyle mutlak olarak evlenemiyordunuz. Neden? O ummahatun nisaikum. Çünkü orada bir kayıt yok. Eşlerinizin anneleri demişti. Dolayısıyla adam hanımıyla zifafa girmeden onu boşamış olsa Kayınvalidesiyle evlenemez Fakat bir kadın aldı Nikah kıydı Kadınla beraber olmadı Birlikte olmadan boşarsa O kadının kızıyla Yani başka bir kocadan olan kızıyla evlenebilir Peki Bu sehriyet yoluyla Mahremlik gerçekleşiyordu Evlenemiyordu adam kadınla Kadın muharremattan Haram kılınanlardan oluyordu Üçüncüsü neydi? وَحَل۪يلَتُ الْاِبْنِ Oğlun halilesi yani gelinin veya torununun eşi işte e, oğlunun gelini bunlarla da evlenemez kişi. Neden evlenemez? Çünkü وَحَلَٰئِلُ أَبْنَٰئِكُمُ الَّذ۪ينَ min أَصْلَابِكُمْ Sülbünüzden olan e, oğullarınızın halileleriyle de e, kişinin evlenemeyeceğini Allah Azze ve Celle tayin ediyor. Yani oğlu öldü geride gelini var. O gelin kayın babaya, kayın pedere haram olur diyoruz. Peki dördüncüsü ise kiminle evlenemez? Babanın halilesiyle evlenemez. Çünkü ayet-i kerime yine sizin şartı var. Nisa suresinin 22. ayet-i kerimesi "Velaten tekihu ma nakahu yani babalarınızın nikahladıklarıyla evlenmeyin velaten kehu ma nakahavakum minan nisa'i illa ma salaf Peki bu da babaların eşleri oluyor. Yani üvey anneler cahiliye döneminde kişiler üvey annelerle evleniyorlardı ama İslam bunu kesin bir ifadeyle yasaklıyor. Üçüncüsü ise vel muharramatu minar radae. yoluyla yani süt yoluyla haramlık. Peki şimdi arada Kardeşimiz sordu, neden süt yoluyla haram olur ki birisi? Neden adam süt e, kızıyla evlenemez veya süt e, ten kardeşiyle evlenemez? Süt ne zamana kadar alıyor? İşte iki yaşına kadar yurdu anne evladıhum ne Havleyni kameleini. İki yıl süt alıyorsa bir çocuk iki yıl süt alıyorsa, yani o sütü alırken. İlk aylarda, ilk günlerde başka bir şey almıyor. Annenin sütünü alıyor. Annenin sütünü alarak annenin bir parçası haline geliyor. Yani hangi kadının sütünü alıyorsa o kadının parçası haline geliyor çocuk. E peki bu erkek, bu kız çocuğu bu da bir süt emziren kadın. Bunların öz anneleri değil. Bu kadından emiyorlarsa yani gıda olarak sadece sütü aldıklarından dolayı artık bu kadının bir parçası haline geliyor. İki tane süt emen başka kadınların çocukları. Dolayısıyla aynı annenin parçaları sayıldıklarından dolayı e, bu kızla bu erkek bir anlamda kardeş oluyorlar. Ama bu süt kardeşliğidir. Dolayısıyla evlenmeleri haram olur. Fakat i̇bn Abidin rahmetullahi aleyh. 2 tane süt kardeş, süt kız kardeş. Bunların aynı mekanda kapalı, başkasının gelmesi, girmesinin mümkün olmadığı yerlerde yalnız başına durmaları mekruhtur diyor. Neden? Çünkü yani normal e, kendilerini karabet yoluyla oluşan kardeşlik kadar güçlü kabul etmez onlar. Yani süt kardeşi olduğundan dolayı başka şeyler olabilir. Onun için bir arada Durmamaları gerekir. Birlikte seyahat etmemeleri gerekir. Ama birlikte seyahat esse süt, kardeşler, kızla erkek haram olur mu? Olmaz. Ama birlikte gezmemeleri daha doğrudur. Peki bu da yine bu Nisa suresinin 23. ayetine dayanıyor. Fakat ayette iki husus var. Allah Teala sütle alakalı sadece iki hususu ifade ediyor. Bir süt anneden bahsediyor. Bir de e, süt kız kardeşlerden bahsediyor. E, yani süt kardeşlerden bahsediyor. Onun dışında daha sütle alakalı e, epey durumlar var. Onlar ne olacak? İşte Efendimiz Aleyhisselam bu hadisi kapsamında onları değerlendiriyoruz. Şerhinizde var. Buhari Müslim de rivayet ediyor. يَحْرُمْ مِنَ الرَّدَاءِ ma يَحْرُمْ minen Nesebi. Nesepten haram olan Rada yani süt yoluyla da haram olur buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Fakat bunun e, e, altı tane kadar istisnası var. İstisna durumu var. Yani nesepten ayrıldığı konular, bahisler var. Peki diğer ise e, haramlık. Yani erkek kadınla evlenemiyordu. Birincisi karabetti. ikincisi sıhriyet. Üçüncüsü rada idi. Dördüncüsü ise wal-muharamatu bil cemai, cem yoluyla oluşan mahremiyet. Yani Allah Teala ayet kelimesde e, işte ve en beynel uchteini. Yani e, iki kız kardeşin cem edilmesini. E, yasaklamıştı ve enteç Mahmud Beynel Uchteini iki kız kardeşi toplamanız buyurmuştu. Bu da caiz değildi. Yani adam o kadını boşarsa, hanımını boşarsa, iddeti biterse, iddet bittikten sonra onun kız kardeşiyle evlenebilirdi. Bir de Wal Muharramatu Bilcemi bu başlık altında İsa suresinde Allah Azze ve Celle fiin khiftum elli tağdilu yani orada ayetin başında Mesna ve sülâse ve iki üç dört tane hanım alınabileceğini söylüyor. Peki o zaman vel muharramâtu bil cem, cem yoluyla e, haram kılınan kadınlar, yani bir adam dörtten fazla alamaz. En fazla dört tane eşi olur. Efendim bunu söylediğiniz zaman e, diyorlar ki işte İslam e, kadının hakkını hukukun ihlal ediyor. Birden fazla evliliğe müsaade ediyor diye. Sizin orada şerhte gaylan ed bahsediyor. Gaylan ed deylemi esleme ve tahdehu aşru nisbetin Müslüman olduğunda nikahında 10 tane kadın vardı. 10 tane kadınla geldi. Efendimiz Aleyhisselam ona فَخْتَرْ مِنْهُنَّ arbaan. Onlardan dört tane seç buyurdu. Yani dördü senin nikahında olsun, diğerlerini, mehillerini ver ve onları gönder buyurdu. İslam birden dörde çıkarmadı evledi. Ondan dörde indirdi. On beş hanım olanlar vardı. Hatta yirmi hanım olanlar vardı. Onları yirmiden, on beşten, ondan dörde indirdi. Peki ne buyurdu? فَاِنْخِفْتُمْ اَلَّا تَعَدِلُواۜ eğer adil olamamaktan korkuyorsanız, o zaman fevahideten, yani fenkihu vahideten, o zaman bir tane nikahlayın demek. Yani bunun başında mahzuf bir amil var. Fevahideten bir tane nikahlayın. Peki, yani kadınları aldı adam iki tane eşi oldu, üç tane eşi oldu. E bunların arasında ya adaletsizlik yapmaması mümkün mü? Mümkün değil mutlaka bir takım şeyler olacaktır. O zaman İslam bu adaletsizliği nazara aldığınız zaman feyni kiftu mellâ taadilu adil olamamaktan korkuyorsanız o zaman fevahideten bir tane alın diyerek esasında İslam neyi teşvik etmiş oluyor? Bir tane hanımla yetinmeyi, bir hanım almayı telkin ediyor. Osmanlı'da da çok evlilik yüzde birlerde. Bununla alakalı bir yüksek lisans ya da Doktora çalışması okumuştum, o kadar. Peki neden o kadar evleniyorlar? Sürekli cihad ediyordu devleti âliye. Ölüyordu erkekler, geride kadınlar kalıyordu. Genelde evlilik şöyle oluyordu, evin iki tane erkeği şehit oldu, geride iki tane yenge var. Onlar eğer iki üç tane çocukla evlenirlerse o çocuklara üvey babaları zulmedebilir ''Küçük kayın eğer evli ise ona rica ederlerdi, yengenle evlen, nikahın altında dursun, e, yengeyle evlenirdi, hem o çocuklar himaye edilir, muhafaza edilirdi.'' Yani onun için eskilerde böyle 100 yıl öncesinde daha çok üvey kardeşlik vardı. Neden üveylik vardı? Çünkü genelde erkekler cihatta savaşta şehit olurlardı, ölürlerdi. Çanakkale Muharebesi'ni düşünün şu kadar insan pek çoğu evliydi onların. Geride eşler bıraktılar. Peki devletin emekli sandığı var mıydı? Bağkur var mıydı? O kadınlara maaş bağlama imkanı var mıydı? Yoktu. Peki bir kadın traktör yok bugün olduğu gibi yani parayı verip birisine tarlasını bağını bahçesini sürdüremez. Hem öküzle sapan yapacak tarlayı sürecek hem o çocuklara bakacak nasıl ayakta kalabilsin kalabilir miydi? Yani imkanı var mı bunun? Siz şimdi hem çocuklara bakacaksınız evde üç tane küçük yavru var. Bahçeye gideceksiniz. Öküzle tarlayı süreceksiniz. Hasat yapacaksınız. Eviniz var. O evi bekleyeceksiniz. Güvenlik bugün olduğu gibi değildi. O kadın evde. Küçük çocukları var. E, genelde mücahitler genç yaştaydılar. 20-30 yaşlarında şehit oluyorlar. E, hanımlar da genç. Onlar nasıl iffetlerini namuslarını korusunlar, koruyabilsinler. Yani İslam Ela ya'lemu men halak Yaratan bilmez mi diyor Ya da dikkat edin Yaratan bilir Allah bilir Allah biliyor ona göre hüküm koyuyor Kardeşim şimdi adam Konuşuyor Her hafta bir tane mankenle dolaşıyor Ondan sonra Haydut serseri adam Kalkıyor ne diyor İslam'da çok evlilik var Kadın bir hafta Birisinin villasında, başka hafta ötekinin yalısında, başka hafta diyesinin arabasıyla dolaşıyor, magazin programları. Onların fuşuna ne diyorlar? Aşk diyorlar. Her evli ise ona da yasak aşk diyorlar. Esasında yapılan ne? Fuş. Şimdi bu haydutlar, bu soytarılar kalkıyorlar diyorlar ki İslam'da dört evlilik var. Müslüman da Efendim oradan giriyor, buradan giriyor. Allah Teala'nın ayeti üzerinde operasyon yapıyor. Ya Müslüman, evvela haysiyet sahibi olacaksın. Evvela la demesini bileceksin. Sen la ilahe diyorsun. Allah'tan başka bütün otoritelere hayır diyorsun sen. Müslüman adamsın. Dünyaya bak, hayata bak, tarihe bak. Allah Teala neden dört tane... Kadına Kadar Evlenmeye Müsaade Etmiştir Eğer Bu Olmasaydı O Kadınların Hali Ne Olacaktı İslam Toplumu Umum Haneye Dönecekti O Kadınlar Ortada Kalacaktı Yani Bir Kadın Biri Tecavüz Etti Başkası Tecavüz Etti Dul Bir Kadın Evini Geçindiremiyor E Kim Böyle Bir Kadını Alırdı e, o kadın çocukları vardı o çocukları nasıl hayatta tutabilecekti ekmekleri nasıl kazanacaktı o çocukların o yavruların e, başka kötü yollara meyledecekti Almanya'da olduğu gibi işte 1948 yılında Münih'te bir kongre yapıyorlar bu kadınların hali ne olacak İki dünya savaşı geçirmiş Almanya yıkılmış erkekler ölmüş kadınlar ortada kalmışlar geçimlerini temin edemiyorlar Almanya'da kadınların çıkarmış olduğu dergilerin makaleleri mevzuları ne? Erkekler ya birer kadın himayelerini alsınlar ya da ikinci eş edinsinler bu kadınları. Kim söylüyor? 1948'de Almanya'nın kadınları söylüyor diyorlar ki erkekler ikinci defa evlenebilsinler başka türlü Almanya'yı umu muhane olmaktan kurtaramayız diyorlar. O 48'deki kongreye alimler de katılıyorlar, İslam alimleri. Onlar diyorlar ki bu meselenin çözümü taadüdü zevcattır, çok evliliktir. Anlatıyorlar onu, ee, Almanlar değerlendirelim diyorlar. Bir yıl sonra Ezher'e bir heyet gönderiyorlar. Oradan alimler gelsin, bize bunu anlatsınlar diyor. Kadınlar vesaire yürüyüş yapıyorlar onlar taaddüdü zevcatı istiyorlar. efendim Avrupa bu. 1900'lü yılların başında İngiltere'de, Fransa'da çıkan dergilerde bununla alakalı çok sayıda makaleler var. Neden? İşte dünyayı istila ediyorlar, İngilizler ölüyorlar, gidiyorlar o savaşlarda. Peki geride kadınlar var, fuhuş yapıyorlar evlerini geçindirmek için. Ee, onlar da diyorlar ki İngilizler, Fransızlar taaddudu zevcat olsun diyorlar ancak bu şekilde bunun önüne geçebiliriz işte benim ilahiyat fakültesindeki zavallı kardeşim sen Kur'an'ı okumadan tefsir fıkı okumadan oryantalistlerin kitaplarını okursan Allah Teala'nın ayetlerini onların hevalarını heveslerini arzularını mahkum edebilmek için öyle debelenirsin öyle debelenirler İslam her şeyden önce bir şahsiyet dinidir kardeşim. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam geldiğinde 10 tane, 15 tane kadınla evli adamlar vardı. İşte burada Gaylan Eddeylemi onlardan birisiydi. Onun da 10 on tane hanımı vardı. Efendimiz aleyhisselam 4'e düşür buyurdular. 4'e düşürdüler ama... Kur'an-ı Kerim fevahideten diyerek bir eşle yetinmeyi terkin ediyor. Bir tane eş olsun diyor. Yani böyle harici sebepler olabilir, gerekçeler olabilir. İşte savaş gibi. Bundan dolayı erkekler ikinci defa evlenebilirler veya hanımı hastadır, yatağa düşmüştür, yatağa mahkum olmuştur. Adam da evdeki işleri göremiyordur. Bundan dolayı işte evde bir kadın olmalı. Evin işlerine bir kadının eli değmesi gerekir. Bundan dolayı evlenebilir. Bu hususla alakalı Sivayinin El Mar'a Beynel Fikri Vel Kanun El Mar'atu Beynel Fikri Vel Kanun diye nefis bir kitabı var. Mustafa Sabri Efendi'nde Kavli Fil Mar'a diye bu hususta yazılmış önemli bir esir var. Bu Kasım Emin Mısır'da onların başlatmış olduğu Tahrirul mera, kadını özgürleştirme, hareketine yıllar sonra verilen bir cevaptır, bir reddiyedir. Mustafa Sabri Efendi'nin, İslam Mustafa Sabri Efendi'nin kitabı. Zannediyorum bunlar tercümede edildiler. Peki efendim şimdi bu e, dört hususu, mahremiyetteki, muharemattaki dört hususu taadal ettikten sonra metinden devam edelim. وَلَوْ تَزَوَّجَ اُخْتَيْنِ ف۪ي عَقْدٍ وَاحِلٍ فَسَدَ نِكَاهُهُمَا Eğer adam, اُخْتَيْنِ iki kız kardeşle ف۪ي عَقْدٍ وَاحِلٍ tek bir akitte evlenmiş olsa fesede نِكَاهُهُمَا iki kadının nikahı da fasit olur. Neden? Çünkü birinin diğerine evleviyeti yok. Yani hangisi daha evladır? Böyle bir durum yok. Peki ayet nasıldı? Ve ente beyne'l uhteyni. İki kız kardeşi aynı nikahta toplamayı İslam Kur'an-ı Kerim yasaklamıştı. Şimdi bu adam iki kız kardeşi aynı nikahta alıyorsa, nikahlıyorsa o nikah akdi fasit olur. Yani bir kız kardeşle evlensin, diğerinin nikahı batıl olsun diyemiyorsun. Neden? Çünkü birini tercih etmek için ortada bir gerekçeniz yok. Peki vlo fi gqdteyin, vla yedri ayetuhma, ayrı akitte, bunlarla evlenmiş olsa, vla yedri Hangisi evla olduğunu bilmiyor. Yani hangisi ee, evla hangisi ya da ula birinci hangisi olduğunu bunu bilmiyorsa furrika beynehu ve beynehuma onunla o iki kadının arası yine tefrik edilir, ayrılır araları her birerine yarım mehir verir, o halde bunları gönderir. Fakat birinin nikahını önce kıydı, diğerini sonra kıymış olsaydı, o zaman hangisini önce kıldı biliyorsa Önceki nikah geçerli olur Diğerinden ise Kadı onları ayırır Efendim bir adam evlendi Dört tane hanım vardı Dördüncü hanımında boşadı Dördüncü hanımını boşadı Geride üç tane kadın var Başka bir kadınla evlenmek istiyor Evlenebilir mi? Evlenemez Ne zaman evlenebilir? O boşamış olduğu dördüncü kadın iddeti bitecek Onun iddeti biterse o zaman evlenebilir. Eğer hamile ise hamille yani doğum yaparak iddeti biter veya hayız görüyorsa hamile değilse o zaman üç hayız dönemi bekler. Üç hayız dönemi biter. Ondan sonra dördüncü kadını alır. Neden böyledir? Çünkü iddetle hala o ailevi ilişkilerin sonucu devam ediyor. Yani bu adam bu kadını boşadı. Bu da dördüncü hanımıysa İddet müddeti içerisinde nafaka bu adama aittir. Yani bunun içinde sükna vardır, işte evde barınma vardır, giyim kuşam, hastalık gideri vesaire. Hepsi bunun içindedir. Hala o cihette ailevi ilişkiler devam ediyordur. Ee, onun için yeni bir hanımla evlenemez. İddet bittikten sonra ancak evlenebilir. Burada ondan bahsedecek. وإذا طلق امرأته Adam حانمını boşadı ve idata talaqa imra'atuhu la yajuzu caiz olmaz en yetezawcu uktaha o kadının kız kardeşiyle neden ve teme'muu beyne lukteyni iki kız kardeşi aynı nikahta toplayamaz ne zaman alabilirdi ikinciyi birinciyi boşadı iddesi bitti ondan sonra alabilirdi وَلَا رَابِعَةً Dördüncü hanımı da alamaz hatta تَنْقَضِيَ اِدَّتُهَا iddeti bitene kadar iddet bitene kadar dördüncü hanımı da alamaz. Yani dördüncü kadın boşadı, onun iddeti bitmeden yeni bir kadınla evlenemez. وَلَا يُجْبَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا اَوْ خَالَتِهَا Ayet-i Kerime'de Sadece o enteç beynin ukteyin illa maqas seleb, yani sadece iki kız kardeş'i aynı nikah altında toplamanın haram olduğunu söylüyor. Karşıda ise karşı sayfada o hilleleku ma'vara adalikum. Bunun dışındakilerse heral kılınındı buyuruyor. Ayetin zahine baktığınız zaman o zaman bir kadınla teyzesin aynı nikah altında adam toplayabilir. Neden? Çünkü bunun dışındakilerse helal kılındı buyuruyor. Veya bir kadınla halasını adam aynı nikah altında toplayabilir. Yani halayla yen ne olabilirler? Kuma olabilirler bu ayet-i kerimeye göre. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Tirmizi'nin, Nesai'nin, Ahmed bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadis var. Bu haberi meşhur olduğundan dolayı haberi meşhur e, ayetle beraber değerlendirilir. O zaman kız kardeşleri cem etmek nasıl haramsa e, bir yeğenle teyzeyi, halayı da aynı nikah altında toplamak haram olur. Peki efendim, "Vela yecmuu beyne'l-mer'ati ve ammataha ev khalitaha." Kadınla halasını, teyzesini aynı nikah altında toplamak caiz değildir. Hadise bakın aşağıda. La tumkahul mer'atu ala ammatiha. Yani kadın e, halasıyla birlikte e, evlenilmez. Yani halasının üzerine kadın kuma getirilmez. La tumkahul mer'atu ala ammatiha ve ala khalatilha. Halası üzerine de kuma getirilmez. Ve ala binti akhiha. Kardeşinin kızı, kardeşin kızı üzerine de kuma getirilmez. Walā ala binti uxtiha kız kardeşinin kızı üzerine de kuma getirilmez. Fi innekum idafa altum zālik fakat kattaatum arahamuhun ne Eğer bunu yaparsanız o zaman arahamuhun ne, onların rahimlerini parçalamış olursunuz, silay rahmi bitirirsiniz. Aile arasında husumet girer. Yani bir kadın teyzesiyle beraber halasıyla beraber kuma olursa artık sürekli birbiriyle kavga edecektir. Onlar birbirine dost değil de düşman olacaklardır. Peki şimdi dört tane Muharremattan bahsetmiştik. Yine onlara devam ediyor. Karabet yoluyla, sehriyet yoluyla, rada yoluyla, cem yoluyla yani iki kız kardeşi ya da kadınla teyzeyi, halayı aynı altında toplayamıyorduk. Haramdı bunlar, onlardan bahsetmişti. E, devam ediyor. Ne caiz değildir, yani yine ne haramdır. Burada takdim haram. Yani hür bir kadınla evliyseniz, köle bir e, kadını yani cariyeyi hür kadının üzerine alamaz kişi. Hür kadın e, da eşi var. Cariyi de eş olarak alamaz. وَلَا يَجُوزُ ee, وَلَا يَجُوزُ نِكَاهُ الْاَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ eme, cariyenin nikahı eme, hür üzerine caiz değildir. Yani hür bir kadın var, onun üzerine cariye alınmaz. وَلَا ma'ha Birlikte de olmaz. وَلَا fi عِدَّتِهَا bir kadın var, onu boşadınız, iddeti var. Onun iddeti ne kadar? İşte üç ay veya üç ayiz dönemi bekliyorsunuz. O iddet müddeti içerisinde kişi, erkek cariye ile evlenemez. Ebu Yusuf'a göre evlenebilir. وَيَجُوزُ نِكَاهُ الْحُرَّةِ emeti عَلَى الْاَمَةِ Fakat kişi cariye ile evli, e, Cariye'nin üzerine bir cari alabilir veya hür kadın alabilir. Cari ile evli ise e, hür kadınla onun üzerine evlenebilir. Ve yucuzun nikahul hurreti vel emati. Alal ve maha birlikte ve fi iddetiha cariye kadın iddet bekliyor. O ara erkek bir hür kadınla evlenebilir. Ve yucuzul hurr an yetezevvece arba'an min el ee, ve yecuzu caiz olur lil hürri hür bir adam için en yetezavvaca evlenmek erva'an minel imai adam dilerse dört hür kadınla evlenebildiği gibi evlenebildiği gibi dört tane cariye kadınla da evlenebilir. Neden? Çünkü ayet-i kerimede e, mesna ve thulase ve ruba buyuruyor allah Teala. 2-3-4 Yani sadece Bunlar hür kadınlar olacak demiyor. Mutlak bir ifade olduğundan dolayı kişi 1 2 üç, 4'e kadar eee ile de evlenebilir. Ve en an yetezevce emeten mal ma kudreti alel hurra. Ve yucuz caiz olur en yetezevce evlenmesi emeten bir cariye ile mal al kudreti alel hurra. Adam hürle evlenmeye kadir ama buna rağmen bir cariye ile köle kadın evlenebilir mi? Evlenebilir. Neden evlenebilir diyoruz? Çünkü e, Nisa suresinin 24. ayet-i kerimede Allah Teala hurrimat aleykum ummahatukum haramları anlattı bize. Yani bir erkek kimlerle evlenemez onları anlattı. Sonrasında ne buyurdu? O لَكُمْ مَا وَرَا Bunun dışındakiler de helal kılındı. E, onun dışındakiler helal kılındıysa o zaman adam cari bir kadınla evlenebilir. Onunla aile kurabilir. Eğer kabulleniyorsa onun o halini onunla evlenebilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Çünkü Allah Teala Cariyelerle evlenemezsiniz diye bir kaydı bir ifadesi yok efendim. Wala yucuz en yetezvecuz zevce'l gayri ve la mu'tedetehu. Wala caiz olmaz en yetezvece evlenmek zevce'l gayri başkasının eşiyle evlenmek caiz olmaz. ولا معتدته. Ondan iddet bekleyen kadınla da evlenmek caiz olmaz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men kana yu'minu billahi ve'l-yawm'l-ahir fela yasqi ma'hu zar'a gayrihi. Yani kim Allah'a ve ahirete iman ediyorsa fela yasqi ma'hu suyunu zerağı gayrihi başkasının alanına akıtmasın yani efendimiz aleyhisselatü vesselam kadının rahmini bir ziraat alanına benzetiyor yani kişi e, bir kadınla bu şekilde evlenmesin başkasının eşiyle evlenemez nikah olmaz zina olur cezası da zaten recimdir ölümdür bunun cezası walaycu e, uzucaiz olmaz en yetezevc evlenmek zawcetel gayri başkasının eşiyle başkasının eşiyle evlenmek caiz olmaz ve la mu'teddetehu iddet bekleyen kadınla da evlenmek caiz olmaz. iddeti biter, bittikten sonra adam onunla kim istiyorsa evlenebilir. Peki ve la yetezevcu hamilen min gayrihi illa zaniyata ولا يتزوج yine evlenemez. Evlenemez hamilen min gayrihi. başkasından hamile olan bir kadınla evlenemez ille zaniyeti ancak zaniyle evlenebilir. Peki neden zaniyle evlenebilir? Ebu Hanife'nin delil nedir? Diyor ki Allah Teala "Ouhillelekulum ma wara' bunun dışındakiler ise helal kılındı. Orada zaniye ile evlenemez diye bir Kayıt yok, bir kayıt yok. Dolayısıyla onunla da evlenebilir bir zaniye zina eden bir kadın e, bununla evlenebilir. Ama doğum yapana kadar hamile ise onunla beraber olmaz, birlikte olamaz. Fakat İmam Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh böyle bir nikah olmaz. Yani bir adam başkasından hamile kalan bir kadınla evlenemez. Ee, doğum yapacak kadın doğum yaptıktan sonra ancak onunla evlenebilir. Peki Ebu Hanife neden bunu söylüyordu? Bir o helalekum ma'vara azharikum. Nisa suresinin 24. ayetinde. Bunun dışındaki kadınlar size helal kılındı buyuruyordu Allah Teala. O önceki sayfada da haramların anlatıldığı sayfada zaniye kadınlar olmadığından, zaniye hamileler olmadığından dolayı böyle bir ifadesi var. İkinci bir mulahazı ise. Yani zina eden, zina yoluyla hamile kalan bir kadının mahremiyeti korunmaya ihtiyacı yoktur. Saygıya ihtiyacı yoktur. Onun için böyle bir hüküm veriyorlar efendim diyoruz. Ama İmam Ebu Yusuf'a göre zina yapan bir kadının evlenmesi e, sahih olmaz. Bu nikah fasittir. Fein faale eğer adam bunu yaparsa yani zinakar bir kadınla evlenirse hamile aynı zamanda fein faale la yata'uhu hatta tad'a e, ne yapmaz fe'in fa'ala la yata'uha la yata'uha fe'in fa'ala la yata'uha o kadına vat etmez o kadınla beraber olmaz hatta tadal hamle kadın doğum yapana kadar onunla beraber olmaz doğum yapar ondan sonra onunla beraber olabilir peki şimdi diğer bir durum ise Kimlerle evlenmek caiz değildir? Hangi kadınlarla evlenmek caiz değildir? Yine Muharrematı anlatıyor, devam ediyor. Belki bu yedinci madde olacak. Efendim, e, mecusi, putperest kadınlarla evlenmek de caiz değildir. Mecusi, putperest kadınlarla. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sunnû bihim sunnete ehlil kitâbi gayrenâkehi nisâihim ve lâ âkili zebâihihim ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki o putperestlere mecusilere ehli kitaba yaptığınızı yapın sunnubihim sunnete ehli kitabi ehli kitaba ne yapıyorsanız onu da yapın ama iki şart var nedir o Gayre bir onların kadınlarıyla evlenilmez iki kestikleri yenmez kim bunlar Mecusiler. Yani Hristiyanların demek ki Kestiği eğer başka bir şey Adına kesmiyorsa Yenir ve Hristiyanların Kadınlarıyla Müslümanlar evlenebilirler Ama Hazreti Ömer buna bir kayıt getirmiş Neden? Çünkü Araplar hep Rumların Kadınlarıyla kızlarıyla evleniyorlardı Müslüman kızlar evlerde Kalınca Hazreti Ömer Radıyallahu an, Efendimizin bununla alakalı Bir hükmü var Fermanı var ولا يجوز نكاح المجوسيات mecusi kadınlarla neden caiz olmaz çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de bununla alakalı kaydı var. Kur'an-ı Kerim'de velaten tekhul müşrikati hatta yu'minu iman edene kadar o müşrike kadınları nikahınız altına almayın buyurdu. Allah azze ve celle Peki, vel ve seniyyâti, putperestlerle de evlenilmez. Ve lâ ne bimilki yeminin. Onlar eğer köle iseler, cari iseler, onlarla cima da olmaz. Bu halde cima da olmaz. Vel ve seniyyâti, ne vat'uhunne bimilki yemînin. Peki, ve yecûzu tezvîcul kitâbiyyâti ve sâbiâti. Vecuzu caiz olur şimdi e, kimden bahsedecek diğer bir durum ise e, yani bunlar helal olanları muharremattan değil de bunlar helal olanları ki bu bağlamda onu da veriyor Vecuzu caiz olur tezvicul kitabiyyati kitabi yani Hristiyan e, ehli kitap kadınlarla evlenmek caiz olur neden vel muhsanatu minel lezine utul kitabi peki Buradaki muhsanat ifadesinden ne anlaşılır? Vel muhsanatu minel ladine utul kitabi. Efendim iffetli kadınlar, değil mi? Şimdi muhsanat, realidad. vel muhsanatu minen nisa. Orada muhsanat ne anlamdadır? Evli anlamında. Peki burada muhsanat ise ne anlamdadır? İffetli kadınlar anlamında. <gülüyor> vel muhsanatu muhsanat minel ladine utul kitab. Ehli kitaptan iffetli olan kadınlarla evlenmek de caiz olur. Yani Hristiyan bir kadınla evlenebilir. Eğer Hristiyanlığı koruyor, muhafaza ediyorsa. Vessabiati, yani Ebu Hanife Hazretlerine göre kitabi kadınla da evlenebilir. sabiî kadınla da evlenmek caizdir diyor Ebu Hanife. Peki kimdi bu sabi'iler? Yıldız'a tapanlar, gök cisimlerine tapanlara sabi diyoruz. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh diyor ki, yani onlar aslında ehli kitaptırlar fakat yıldızları tazim ediyorlar. Bunun için yine onlar ehli kitap kabul edilir. Sahabi kızları alınır. Peki İmameyn ise onlar diyorlar ki hayır, onlar yıldızlara ibadet ediyorlar. Yıldızlara ibadet ettiklerinden dolayı sabiiler müşrik kabul edilir diyor imameyin. Peki ve'cuzu tezvicul kitabiyyâti ve sabiati. Şimdi Müslümanlar Hristiyan kadınları alabilirler. Peki Hristiyan erkekler Müslüman kadınları alabilirler mi? Hayır alamazlar. Neden? لَا هُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ Lâhûnne o Müslüman kadınlar e, müşrik erkeklere helal olmaz. Lâhûnne hillul lehum ve lahum o erkekler de Müslüman kadınlara onlar da helal olmaz da. Peki yani onlar e, şimdi bugün Hristiyanlar ehli kitap değil mi? Allah Teala burada kafirlerden bahsediyor. Hayır onlar da لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهُ وَالْمَسُحُمْنُ Meryem Mesih Allah'ın oğludur dediklerinden dolayı onlar da kafir oldular. Hristiyanların erkekleri de küfürde olduğundan dolayı Müslüman kadınlar Hristiyan erkeklerle evlenemezler. Kesin bir şekilde Hristiyan erkeklerle Müslüman kadınlar evlenemez. Fakat Müslüman erkekler Hristiyan kadınlarla eğer kendilerine hakim sahip olabileceklerse evlenebilirler. Evet yine haramiyet alakalı diğer bir husus ise sizin şerde var fi intallaka ha fela tahilu lehu min Badu hatta ten ki hazojen gayra bir adam hanımını 3 talakla boşadıysa üç talakla boşanan bir kadınsa o zaman eşi bir daha ona dönemez fi intallaka ha fela tahilu lehu bir daha eşine ebediye haram olur haram olur ne yapacak? Eğer başka biriyle evlenirse, o evlenen onu boşarsa, boşanlıktan sonra iddet beklerse, ancak ilk işine dönebilir. Efendim, wazina yu cibu hürmetel musaharati. Hürmeti musahara'ya geldi. Hürmeti musaharı anlatacak. Hürmeti musahara Hanefilerde daha farklı mülahaza edilir. Hürmeti musahara. Peki hürmet-i musahara dediğimizde ilk olarak aklınıza hısımlık yoluyla oluşan evlilik engelleri bu gelebilir. Ama Ebu Hanife rahmetullahi aleyh hürmet-i musaharayı bundan daha geniş bir anlamda kullanıyor. İnşallah yarınki dersimizde hürmet-i musaharadan başlar, devam ederiz. Estağfurullah ve etubi ileyh ve lehamdülillahi rabbil alemin.